İkinci suali oğlum internet sitesi yapıp internet sitesi satımı ile alakalı bir iş yapıyor dedi. Benim de bu konuyla alakalı malumatım var ama ismini ben de aklıma getiremedim hocam. Böyle bir işten kazanılan parada bir problem var mıdır? Şimdi internet sitesi yapmak ve onu satmakta herhangi bir sakınca yok. Ancak buraya işte üyeler mi diyor kaydediyor? Burada o... hocam yani bu biraz daha pazarlama şirketi gibi işte aslında biraz yüksek meblağ para veriyorsun. Normal interneti mesela, internet sitesini 100 liraya yaptırıyorken buraya 500 lira, 600 lira yaptırıyorsun. Birbirinin üzerinden üyeler e, nihayetinde para kazanıyor gibi bir şey olduğunu hatırlıyorum. Hmm. Her iki türlüsüne cevaplayalım. Tamam. Yani internet sitesi yapıp satmak caizdir ama internet sitesine böyle üyeler oluyorsa e, burada muhakkak suretle bir problem var. E, hmm. Bir aldatmaca var, bir kandırmaca var. Burada e, üye yapan kimseler biraz para kazanacağım ümidiyle başka üyeler buluyorlar. Onlar başka üyeler buluyorlar. Onlar başka üyeler buluyorlar. Böylece bir nevi bir zincirleme oluyor. Evet. Bu zincirlemede çoğunlukla mağdur olanlar sonradan üye olanlar oluyor. Belli bir süre sonra o şirketin ya da sitenin başındaki insanlar siteyi, şirketi kapatıyorlar ve insanlar mağdur oluyorlar. Onun için böyle şeylere yanaşılması doğru değil.